şöyle bir sıra izledik. Önce e, nöropsikoloji, nöropsikolojik testler, standartizasyon nedir? Bunu iyice anladık. Daha sonra e, bilissel nörobilim gibi bir konuya gelmek için, ya bu nasıl oldu da bu noktaya geldik? Bunu anlamaya çalıştık. Felsefeden başladık bilime kadar ve bugüne kadar geldik. Daha sonra madem öyle, beyin o zaman bir şöyle hatırlayalım. Bildiklerimiz, bilmediklerimiz diye beyin üzerinde durduk. Daha sonra da şimdi esas insan zihni çünkü bunu anlamaya çalışıyoruz ve beyin temelinde anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla insan zihni bugün bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi insan zihni bilgiyi nasıl işler? İşte burada ufacık flash diskleri, harici diskleri falan konmuyordu bilgiler. Böyle klasörler, dosyalar vesaireler vardı. İşte onların içinden bu bilgiler bulunmaya çalışılırdı. İşte bütün kitaplar böyle bir taraftan başkaları çekiştiriyor, adamcağız bir şey bulmaya çalışıyor falan. Hakikaten böyle bir şeydi. Şimdi bu bir kalabalık bir bilgi, bu hiçbir şey değil. İnsan zihninin bir ömür boyunca neler biriktirdiğini düşündüğümüz zaman hiçbir şey değil esasında. Ee, i̇şte biz bu insan zihnini, yani hayatı boyunca inanılmayacak kadar büyük bilgi biriktiren insan zihninin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağız. Şimdi geçtiğimiz beyin konusunun en sonunda e, bu işin... E, Tabii biliyorsunuz ki arkadaşlar bilim alanında önce veri toplanır, sonra bu veriler bir araya getirilerek bunlardan kuramlar oluşturulur. Yani esasında bilimin en üst noktadaki açıklamasının adına kuram yani teori denir. Geçen hafta bunların üzerinde durmuştuk. Bu teorilerden sizin anlayacağınız ya oradaki her şeyi bir anlayacağım, öğreneceğim filan hikayesi değil. Ama buradan anlayacağınız insanlar insan zihni üstünde kuram yapmaya hala devam ediyorlar. Her biri değişik yönden bunu ele alıyor. Yani bu olay hala daha çözülmemeye muhtaç bir olay. Şimdi zihin denince yani kendimize gerilere atalım, ta yapısalca ekole filan götürelim. İşte ne yapıyor orada Wundt? bilinci analiz etmeye çalışıyor. Daha sonra e, bilinçaltını da analiz eden bir e, ekol ortaya çıkıyor, psikanalitik ekor. Ve zihnin karanlık dünyası aklı, derince akla şöyle bir şey geliyor. Iceberg'in yukarıda olan kısmı bilinç, şuraları ön bilinç veya bilinç öncesi, şuraları da bilinç altı. Şimdi bilinçaltı uzun zamanlar boyunca o bilinçaltı yani ancak böyle spekülatif olarak bilinebilir. Psikoterapütik seanslar sırasında bilinebilir. Bilinçaltı deyince de hep aklımıza işte o Freudyen psikoterapi, işte rüyaydı vesaire. Doğru gibi şeyler gelirdi. Yani öyle düşünüp geldik. Fakat daha önceki çalıştaylarda da üzerinde durduğumuz gibi esasında bilinç halleri öyle bilinç dışı bilinç diye bir şey olmadığını artık biliyoruz. Nedir? Bilinçli hallerimiz var. Bu bizim için en önemli olan kısım. Psikolojinin de uzun yıllar boyunca onlarca yıl boyunca çalıştığı kısım da bu daha ziyade. Bilinçli haller. Fakat biz artık biliyoruz ki olay bundan ibaret değil. Biz biliyoruz ki bir kere her gün sır kadiyen ritim içerisinde bir başka bilinç haline giriyoruz. Yarı uykululuk, hafif uyku, derin uyku ve rüya ki bununla ilgili biraz üzerinde durmuştuk. Burada dikkat uyanıklık ve gevşek uyanıklık var. Burada baygınlık, koma, ölüm var. Bunlar da kendine özgü bilinç halleri. Trans halleri normalde Bizim gibi insanların içine girmediği bir durum bu. Belki ömür boyunca girmeyeceğimiz bir durum. Biraz atipik bir durumlar. Fakat besbelli ki trans hallerinde de insanlar çok farklı. Hatta ona bilincin dördüncü hali dedikleri bir duruma geçebiliyor. Şimdi biz artık biliyoruz ki uyku sırasında beyin sessiz değil. Uyku sırasında dahi uyarıcılara tepkili ve aynı zamanda da uyarıcı farklılıklarına da ...farklı şekillerde tepki veriyor. Bunu da gayet iyi biliyoruz. Peki, şimdi böyle bir zihin karşımızda... ...acaba bu zihni biz basitçe nasıl düşünebiliriz? Şimdi bir bilissel psikoloji kitabını açtığınız zaman... ...işte başlar bilissel psikolojiye giriş, duyum, algı, bellek... ...o bellek, bu bellek, hatırlama, geri çağırma... ...işi yüksek zihinsel süreçte irdeneme falan diye bir çaptalar halinde gider... Şuna esasını ama bu ne yani? Bir bütün olarak düşündüğümüzde bu ne? Bu model benim kendi geliştirmiş olduğum bir model. Neye dayanarak geliştirmiş olduğum bir model? Üzerinde zihnin nasıl, nasıl çalıştığı konusunda, üzerinde konsensus, yani görüş birliği olan bilgiler bazında çizilmiş olan bir model. Şimdi burada... Biliyorsunuz psikologlar için durum budur. Onlarca yıl bu olmuştur. Yani bir girdi var ki biz buna uyarıcı diyoruz. Burada da bir çıktı var ki biz ona davranış veya tepki diyoruz. Bu arada olan biteni evet bilissel devrimden sonra insanlar işte depolama, depolama ve geri çağırma vesaire gibi bir sürü bilissel süreci buraya koydu. Fakat normalde burası psikologlar için... ...bir kara kutu değilse bile bir gri kutudur. Yani burada ne olup bittiğini ancak çıkarsamalar yoluyla ve bunları da bu çıkarsamaları deneysel metotlarla test ederek... ...elde ettikleri veri karmaşık istatistik tekniklerle analiz ederek bu arada ne olup bittiğini anlamaya çalışırlar. Şimdi bu bu. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Siz bunu şöyle de düşünebilirsiniz... Esasında dışarıda bir fiziksel enerji var. Bu enerji hava partiküllerinin titreşimi olabilir, bu radyasyonun ışınımı olabilir e, veyahut da kimyasal moleküller olabilir, herhangi bir şey olabilir ama bir temelde bir fiziksel enerjidir. Bu fiziksel enerji bizim reseptör veya duy organı dediğimiz e, duyarlı kısımlarına çarpar ve ondan sonra burada bu fiziksel enerji sisteme girer. Ve özel bazı duysal kodlara dönüştürülür. Retinada farklı bir koda dönüştürülür. Basiler zarın üstünde farklı bir koda dönüştürülür. Bir yerlerde bu kodlar açılır. Bir yerlerde açılır. Daha sonra bu yeniden kodlanır. Daha sonra bir kere daha bu sefer asimilasyon yani özümseyerek kodlanır. Ve daha sonra da davranışa karar verilir ve davranış bir fil icra edilir. Yani bu bir anlamda enerjinin dönüşümüdür. Yani enerji bir sürü bu dışarıdaki fiziksel enerji bir sürü değişik şekle girer ve en sonunda kassal enerji olarak dışarı çıkar. Bunu da böyle düşünebilirsiniz. Şimdi bunu daha başka şekilde düşünelim. Şöyle düşünelim. Bir uyarıcı var. Burada bir duysal bellek var. Burada duysal beylekle uzun süreli beylek arasında bir takım ilişkiler var. Uzun süreli bellekle kısa süreli beylek arasında bir takım ilişkiler var. Yani gördüğünüz gibi bir kere sadece geçen dersin sonunda söylediğim gibi bu sistem sadece aşağıdan yukarıya işlemiyor. Yukarıdan aşağıya da işliyor ve paralel olarak da işliyor. Ve en sonunda da İsterseniz kısa süreli bellekteki bilgilere dayanan bir tepki yapıyorsunuz. İsterseniz uzun süreli bellekten bir otomatik tepki yapıyorsunuz veya bir kontrollü tepki yapıyorsunuz. Şimdi bizim bu şeyde bu çalışlarda üzerinde duracağımız konu işte bu tablonun değişik bileşenleri. Bunları tek tek üzerinde duracağız. Bu sistem algı duyumsayabildiği, duyumsayabildiği bütün uyarıcıları bütün uyarıcıların hepsini duyumsuyor. Yani efendim fazla geldi, bunların bir kısmını eleyim yapmıyor. Ne gelirse bunu duyumsuyor bir kere. Yani fiziksel enerji paralel olarak sistemi etkiliyor. Nereye geliyor bu? Duyusal kayıt ve süreçlerine geliyor. Şimdi burası esasında neresidir? Zihinde bir yerdir ve psikologların da çok da fazla çalışabildiği bir yer değildir. Fakat eğer beyni düşünecek olursanız bu yer birinci duygusal kortekslerdir. Yani oksipital lobe, yani Brodmann alanı 41-42 temporal lobe'da, yani posterior central lobe beden duyumu ile ilgili, yani hareketlerle ilgili 4 ve 6. alanlar filan gibi gidiyor. Şimdi buranın özelliklerine bakacağız. Şimdi mesela biz bunun işitsel sistem ile ilgili bir örnek üzerinden düşünelim. Tabi sizin bütün bunları burada bir anda hepsini öğrenip buradan çıkmayı gibi bir şey kendinizden beklemeyeceksiniz. Ben burada sizi anlatıyor olacağım. Sen aşağı yukarı böyle bir fikir elde edeceksiniz. Fakat eğer ben bunu daha iyi anlayayım demek istediğiniz takdirde daha ayrıntılı olarak çalışacaksınız. Şimdi biz buradan nereden söz ediyoruz? Kulaktan söz ediyoruz. Yani ta aşağıdan söz ediyoruz. Ta aşağıda bir Havadaki partiküllerin titreşimi veya dalgaları şeklinde bir uyarım, bir fiziksel uyarım. İşitsel sistemi nasıl etkiliyor? Burada basilar zardan söz ediyoruz tabii en temel. Bir kere burada girdinin türü, evet işitsel uyarıcının frekansı, genliği, süresi, karmaşıklığı gibi fiziksel özellikleri. Peki bir kere retinaya şey basilar zara geldikten sonra bu nasıl kodlanıyor? zamansal olarak yani ne zaman meydana geldiği ve uzaysal olarak zarın neresinde meydana geldiği. Çünkü siz eğer kulağı incelediyseniz fizyoloji, psikoloji, biyopsikoloji veya herhangi bir yerde onu bilirsin ki basiler zarda frekansların yerleri farklıdır. Yukarı doğru çıktıkça yani o salyangozun ortasına doğru geldikçe frekanslar değişir. Dolayısıyla nasıl kodluyor sistem bunu? Nerede ve ne sürede ile kodluyor? Yani Zamansal ve uzaysal. Bu nasıl algılanıyor sistemin içerisine beyine geldiği zaman? Beyinde dedektör nöronlar var. Bu işler için özelleşmiş. Bütün duyu organları ve bütün birinci alanlarda. Bu nöronlar bu gelen zamansal ve uzaysal şeyleri kodluyorlar ve özellik analizi yapıyorlar. Nasıl sunmuyor? Otomatik. Yani siz yapayım, yapmayayım, duyumsayım, duyumsamayayım deniyorsunuz. Sistem onu otomatik olarak algılıyor, veriye bağlı olarak algılıyor ve paralel olarak algılıyor. Nasıl bir analiz yapılıyor bu data üstünde birincil korteksteki fiziksel fiziksel analiz yapılıyor. Nasıl bir durum bu? Dikkat öncesi, dikkat yok burada, bilinçli çaba yok. Nasıl bir bilinç durumu? Bilinç dışı. Biz bilmiyoruz birinci korteksimize ne gelip gelmediğini. Nasıl bir sürelerden söz ediyoruz bu işitsel sistemin hani bu kodlaması için? 1 ila 100 milisaniye arasından söz ediyoruz. Yani bir kere işitmeden söz ettiğimizde beyin sapına geldiği zaman 1-2-5 milisaniyelerden söz ediyoruz. Yukarıda birinci kortekse geldiği zaman 100 milisaniye gibi saniyelerden söz ediyoruz. Depolama kapasitesi çok büyük. Yani sistemin insan duyu organlarının algılayabileceği her şeyi algılıyor. Kapasiteyi artıralım. Böyle bir kontrolümüz yok. Nasıl sona eriyor bu faaliyet? Birincil kortekse gelmiş olan bir faaliyet. Ya bir sonuna gelen uyarıcı onu ketliyor aktif olarak ya da kendiliğinden ortadan kalkıyor. Neymiş bu sistemin temel işlevi? Uyarıcının fiziksel özellikleri konusunda duyusal bilgi sağlamak. Demek ki birinci kortekslerde kortekse geldiği zaman ortaya çıkan şey bu duyusal sistemde uyarıcının fiziksel özellikleri konusunda duyusal bilgi sağlamak. Şimdi biz psikolog olarak genellikle e, duyumu çalışıyoruz deriz ama çalıştığımız duyum değildir, algıdır. Duyum çalışması gibi şeyler, mesela burada bir duyum çalışmasıyla söz ediyoruz. Görüyoruz ki eğer bir uyarıcı ikinciyi aşağı yukarı 20 mil saniye sonra izlerse bu iki uyarıcı hakkında yapılan doğru tepki sayısı çok çok çok çok düşük. Bu da bize şunu gösteriyor ki demek ki duysal sistemde bir uyarıcının tam kodlanabilmesi için aşağı yukarı 40 milisaniyeler 80 milisaniyeler kadar rahatsız edilmeden durması lazım. Yani nörolojik sistem, nöral sistem bu süreye ihtiyaç gösteriyor. Şimdi artık bilincil kortekslere geldik. Bencil kortekste ne oluyor? Şimdi buraya yine girdinin türü zamanda ve bir belli mekanda yani hangi dedektör nöronlarda, hangi şeylerde. Burada nasıl bir kod yapılıyor? Uyarıcının gerçek bir kopyası oluşuyor. Veridical. Veridical kelimesi kullanıyor İngilizcede bu. Gerçek bir kopyası. Burada nasıl bir bilgi işleme yapılıyor? Şimdi ne yapılmıştı? özel şekilde kodlanmıştı. Buraya geldiği zaman decode. Bu kod açılıyor. Yani şifre çözülüyor. Birinci kortekslerde. Bilgi yine otomatik, yine paralel olarak işleniyor. Analiz düzeyi yine anlamlandırılmamış. Yani hala fiziksel bir analiz. Ama ne var? Uyarıcının aynısı, melodinin aynısı, görüntünün aynısı. Fakat anlamlandırılmamış. Bilinç öncesi. Bunun adına duygusal bellek diyoruz. Yani o bilincil kortekslerde uyarıcının gelmesi ve kodların açılması esasında duyuma ilişkin bir bellek. O yüzden buna duygusal bellek diyoruz. Süre demin neydi? 100 milisaniyelere gelmiştik. Burada artık 150 duyumun türüne göre daha uzun 250 görselde bu işitselde bu milisaniye ile 2 saniye arası. Yani duyusal bellekte o uyarıcı minimum 150-250 milisaniye ve ihtiyaç duyuyor çözümlenmesi için ve maksimumda 2 saniye kalıyor. Peki 2 saniye sonra ne oluyor? Ya o sırada gelen başka uyarıcılar tarafından refraktör olarak ortadan kaldırılıyor ya da kendiliğinden yani dikey çürüme kendiliğinden ortadan kalkıyor Peki şimdi burada enteresan bir şey var. İşte o öğrenci hani var ya öğretmenler dinlemiyor gibi görünüyor ama dinliyor esasında sorunca cevap veriyor. Hikayesi var ya esasında o yine dinlemiyor. O yine dinlemiyor da İnsan zihninin çok enteresan bir durumu var ki o burası. Bakın ne diyor burada? Geri çağırma, bilinçli çaba altında geri sararak okuma. Yani şimdi bu iki saniye burada duruyor ya, esasında anlamlandırılmamış. Yani böyle bir ses geliyor ama çocuk o sesin ne olduğunu, kelimelerin ne olduğunu falan farkında değil. Sorunca öğretmen duruyor ya orada o, iki saniye. Geri çağırıyor, anlamlandırıyor. Ve cevabını veriyor. Şimdi bu, burası enteresan. İşte bilinç öncesi denen şey burası. Yani normalde farkında değilsiniz. işte o kokteyl parti fenomeni. Hani e, siz e, şurada konuşuyorsunuz. Oralarda da bir sürü insanlar konuşuyor. Ondan sonra siz onlara ne konuştuğun farkında değilsiniz. Çünkü buradaki kişiye dikkat ediyorsunuz ne dediğini. Bazı şeyler dikkati kendine çekiyor. Bunların başında kişinin kendi adı geliyor. Mesela diyelim şuradan birisi sizin adınızı söylüyor, hop dikkatiniz oraya döner ve siz onu daha önce ne dediğini anlamadığınız halde o noktada ne demekte olduğunu geri çağırarak anlarsınız. Ama ila nihaye değil bir süre. Nedir o bir süre? İki saniye. İki saniyelik bölüm. Şimdi bu şeyin bu duysal belliğin çok enteresan bir göstergesi vardı elektrofizyolojide. Burada m, -M diye bir bileşen var. Bunun adı mismatch negativity. Risto-Nayton'un tarafından keşfedilmiş olan bir bileşendir. Bu bileşen bilinç öncesi bir bileşendir. Ve beynin bilinç öncesinde uyarıcılara verdiği tepkileri farklı tepkilerini gösteren bir bileşendir. Yani iki uyarıcı verirsiniz... O iki uyarıcı arasındaki farklı beyin algılar ama bu tamamen bilinç altındadır. Ve bunun en iyi göstergesi de mismatch negativity'dir. Şimdi o zaman ne oluyor? Demek ki bu bilinç öncesi algılamanın bir endeksi. Şimdi elektrofizyolojisi mismatch negativity, burası ise pattern recognition, Örüntü tanıma, kısaca algılama. Bakın şimdi algılama denen şey, algılama diye bir çaktır var bilissel psikoloji kitaplarında. Ama algılama denen şey, bu iki sistem arasındaki ilişkiler sonucu ortaya çıkmış. Yani o duysal bellekle uzun süreli bellek arasında. Ne oluyor şimdi? Geldi fiziksel uyarıcı, Burada duysal, özel duysal kodlara dönüştürüldü paralel olarak. Buraya geldi, bu kodlar açıldı, gerçek bir kopyası elde edildi uyarıcının. Hala anlamlandırıyor Yani bir şey var ama elma mı, armut mu, ayşe mi, bilgisayar mı yok o da. Anlamlandırılmamış. Şimdi ne oluyor? Sistem direkt uyarıcıyı şey yapmıyor, çözümlemiyor. Yani o uyarıcı ne olduğuna bakmıyor. Sistem önce o içinde bulunduğu bağlamın analizini yapıyor. Bakın ne enteresan. Bu bağlam uzun süreli bellek süreçleri içerisinde işlemleniyor ve bir beklenti oluşturuyor. Yani diyor ya burada bu olabilir diyor beyin, zihin. Burada bunlar olabilir. Bu beklenti etkisi altında sistem uyarıcıyı analiz ediyor. Ve bu analizi, işte bir sürü kuram var biliyorsunuz, bir sürü algı kuramı var ama hepsinde bir karşılaştırmalar var. Ama çok düşük alt düzeyde bir şeyler karşılaştı, ama o tamamen artık doğru ol, olmadığını bildiğimiz şablonları karşılaştırıyor, bir şeyleri karşılaştırıyor. Yani daha önce bildikleriyle bu gelenleri karşılaştırıyor, nesini karşılaştırıyorsa kuramlara göre değişiyor ve bunun ne olduğuna karar veriyor. Ve böylece de sanki siz zannediyorsunuz ki otomatik olarak size uyarıcıyı ondan sonra tanıyorsunuz. Bu otomatik olmuyor. Demek ki beyin bir duysal örüntüyü algı haline döndürmek için şöyle bir prosesleme yapıyor. Ve beklentilerimizin aksine, beklentilerimizin aksine derken hani günlük beklentilerimizin aksine ama kuramlar doğrultusunda önce uyarıcıyı analiz etmiyor, önce içinde bulunduğu bağlama ediyor. O yüzdendir ki siz bir insanı hep aynı ortamda görürseniz diyelim ki restoranda garson onu bir başka yerde gördüğünüz zaman tanımakta büyük zorluk çekersiniz. Şimdi algılama algılama neymiş mutlak bir şey değil alıyor daha önce bildikleriyle karşılaştırıyor zihnin de bir takım fakülteleri var. Onlara göre bir karar budur filan diyor. Şimdi ben size diyeceğim ki yukarıdan aşağı ne var burada bana söyler misiniz? Peki soldan sağa ne var? Niye? Burada ABC diyorsunuz da burada 12-13 ordunu diyorsunuz Burada hep aynı şey var. Demek ki bağlam ...neyi nasıl algılayacağınızı etkiliyor. İşte bunları artık biliyorsunuz. Hangi hayvan daha büyük? <gülüyor> Uzaktaki. Değil mi? Şimdi uzak, uz derinliğin veya uzaklığın... ...dorsal perspektif ilk diye bir şey var. İşte böyle bir şey varsa... ...ufukta birleşiyorsa tren raylarında olduğu gibi... Ve siz buraya iki tane şey koyarsanız uzunluk. Bu hangisi büyük? Bu. Hangisi uzun? Bu uzun değil mi? Şimdi sistem şöyle bir şey yapıyor, şöyle bir düşünme yapıyor içinde. Diyor ki, hayvanlardan birisi daha uzakta diyor. Aynı büyüklükte olsalardı iki hayvandan daha uzakta olanı daha küçük gibi görünecekti diyor sistem. Bu büyüklük değişmezliği, hepimizin bildiği e, algı prensi. Uzak olan küçük görülür diyor. Uzaktaki tren raylarının daha büyük bir kısmını kaplıyor. O zaman o daha büyük olmalı. Sonuç uzaktaki daha büyük. Yani sistem bu sonuca böyle yani şakladan hak bunu söylemiyor. Arkada bir muhakeme yapıyor. Nitekim Hermos, hani o tarihte size sözü de ettiğim Hermos, o zaman tabii çok şey bir fizyolog ama onu gördüğü için söylemiyor ama düşüncesel olarak diyor ki, unconscious inferans diye bir şeyden söz ediyor. Hatırlıyorsunuz. Bilinç dışı çıkarım. Diyor ki algılar bilinç dışı çıkarım sonucudur diyor adam. Gerçekten böyle. Yani burada bir hiç düşünmeden, ortaya gel. Siz farkında olmadan bir dizi muhakeme yapıyor sistem ve orada uzaktaki daha Şimdi Tabii ki bu uzaktaki daha büyüklüğü elimde bir cetvel olsa koysam ikisi aynı büyüklükte. Ben bunu size söylediğim halde dahi hala bunu daha büyük görmeye devam ediyorsunuz. Şimdi biz dünyayı ne derece doğru olarak görüyoruz? Değil mi? İşte o zaman Berkeley diyor ki gerçek algıdanandır ve o algılama herkese göre de değişir. Ama biz psikolog olarak deneysel çalışmalarımızda bunun her dakika değiştiğini düşünüyorsak zaten oturup da çalışmamıza gerek yok. Yine de bir şeylerin sabit olduğunu biliyoruz ama en geride bunu bu şekilde meydana geldiğini de artık biliyoruz. Şimdi bu önemli bir laf. Laf şu. Stryker tarafından ortaya atılıyor. Şimdi hani var ya duyusal sistemde gerçek bir kopyası ama biz daha onun elma armut ne olduğunu bilmiyoruz. Daha sonra bir takım analizler daha yapılıyor, algılama analizleri yapılıyor ve o fiziksel şeyin elma olduğunu söylüyoruz ya. Şimdi diyor ki kelime slogan şöyle geliyor. Peki ben büyük annemin yüzünü nasıl tanırım? Grandmother. Nasıl tanırım? Şimdi o zaman diyorlar ki işte hemen atılan öne kuran hepinizin de bildiği gibi şablon kuran. Efendim çünkü onun bir şablonu vardır. Zihinde bir yerde duruyordur. Dolayısıyla bir daha sefer büyük anne geldiği zaman o şablonla eşleşir. Hop insan bunun büyük anne olduğunu söyler. Şimdi tabi buna yöneltilen bir sürü eleştiri var. Muhakkak Reyhan Hoca'nın derslerinde siz bunun üzerinde durdunuz. Ama burada bu deneyde de büyük annenin yüzünü nasıl algılarız? Yani onun büyük anne olduğunu nasıl biliriz sorusuna cevap aranıyor. Ne temelde? beynin elektriksel faaliyetindeki frekans bileşenleri temelinde. Bunların her şey alfa bileşeni, teta bileşeni, delta bileşeni filan diye gidiyor. Şimdi siz neyi görüyorsunuz burada? İşte büyükannemiz var şurada da. Ama görüyorsunuz ki bir görsel uyarıcının algılanması için beynin oksipital lobu, parietal lobu, frontal lobu, temporal lobu Frekans bileşenlerine seçici bir biçimde çalışıyor. Yani hani diyorlar en kolay, en basit şeyimiz, süreçimiz algılama. Bir kere bunun nasıl bir muhakeme sonucu meydana geldiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda da bunun meydana gelmesi için beynin ne kadar farklı bir yerini, farklı bileşenlerle seçici olarak etkilendiğini burada görüyorsunuz. Şimdi şurada geldi gerçek kopyası algılandı artık ne olduğu biliniyor hala bilinç öncesi isterseniz geri sararak bilince getirebiliyorsunuz getirmeye de biliyorsunuz getirmediğiniz zaman ne oluyor sistem size 2 saniye avans veriyor 2 saniye sonra hop gidiyor teorik olarak gidiyor başkaları geliyor peki bizim bilinç alanımız dediğimiz kısa süreli belleğe bunlar nasıl geliyor? İki yoldan geliyor temelde. Dikkatle geliyor. Pasif veya aktif dikkatle. Şimdi çok, çok düşük şiddette bir uyarıcı olabilir. Ee, önemli özellikleri olmayabilir ama görevle ilgilidir. Yani sistem biliyordur ki Duyusal kayıttaki bir sürü uyarıcı içinden onu seçmesi lazım. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman biz onun adına aktif dikkat diyoruz. Buradaki komutlar ve görevlerin talepleri doğrultusunda aktif dikkat duyusal bellekte bulunan bazı uyarıcıları seçiyor, kısa süreli belleğe getiriyor. Diğeri ise pasif dikkat. Canlılarda varkalım açısından esaslı çok önemli bir özellik var. Nedir o? Daha önce de söylemiş olduğum gibi uyarıcılar yeni, ani, şiddetli. Bakın bunların hepsi varkalımsal özellikler. Yani yeni bir şey meydana, ani bir şey meydana geliyorsa onu hemen sistemin algılaması lazım. Çünkü tehlike olabilir. Ve tür veya kişi için önemli kendi adı gibi. Böyle şeyler söz konusu olduğu zaman da pasif dikkat yoluyla bilgiler kısa süreli belleğe geliyor. Şimdi acaba bu kısa süreli bellek dediğimiz şey ne ve ne şey? Biz artık biliyoruz ki hemen bir şey yapalım, geri hatırlayalım. Bellek denen şey tek bir şey değil. Ha bunun bir sürü değişik sınıflaması olabilir ama şöyle sınıflayabiliriz. Kısa süreli bellek vardır, uzun süreli bellek vardır. Uzun süreli bellek açık veya örtük olabilir. Açık belleğin anısal ve anlamsal türleri vardır. Bunların hepsini zaten siz bilissel psikoloji derslerinizde gördünüz. Her türlü durumda bunu özetleyecek olursak bellek değişik türlerdedir. Şimdi biz bunlardan kısa süreli bellek üzerinde duruyoruz. Şimdi ne girdiğinin türüne artık algılanmış ve tanınmış örüntüler buraya geliyor, doğru mu? Çünkü algılanıyor. Nasıl kodlama yapılıyor? Kısa süreli bellekte de dil insanlar için çok önemli olduğundan daha ziyade işitsel ve temelde akustik, fonetik ve sözel olarak kodlanır. Yani biz Uyarıcıları genelde kelimelerle kodlarız. Yani diyelim ki siz bir telefon numarası aklınızda tutmaya çalışıyorsunuz. Onu zihninizde sözel olarak tekrarlarsınız. Veya da herhangi birisi size bir şey söyledi, o söylediğini sözel olarak aklınızda kodlarsınız. Bir de görsel olarak. Yani siz bir tabloyu herhalde sözel olarak kodlayamazsınız değil mi? Görsel olarak kodlarsınız. Bir melodiyi herhalde notalarıyla kodlayamazsınız bir melodi olarak, bir işitsel şey olarak kodlarsınız, bütünlük olarak. Buna analogik kodlama denir. Yani birebir kodlama. Genelde insan zihni sözel olarak kodlar. Gerektiği durumlarda da analogik görsel, işitsel vesaire olarak kodlar. Nasıl bir bilgi işleme var burada? Bakın şimdi ne yaptı? Kodladı. Yani Basiler Zarda kodladı. Kodladı. Birincil kortekste decode etti. Kodları açtı. Burada recode ne yapıyor? Bakın şimdiye kadar hiç olmayan bir enerji türüne dönüştürüyor olayı. Buraya kadar ne olarak geldi? Fiziksel bir şey olarak işte nöronların aktivasyonları vesaire şunları bunları olarak geldi. Daha sonra böyle vertical bütünlükler olarak geldi. Daha sonra kısa süreli belliğe geldiği an sistem bunu ya sözel olarak kodluyor ya analojik olarak kodluyor. Yani yeni baştan kodluyor. Tamam mı? Ve odaklanmış dikkat altında bilgiyi burada koruyor. Artık paralel kodlamadan söz etmiyoruz. Tek yönlü kodlamadan söz ediyoruz. Yani bir bütünlüğü alıyor, yukarı götürüyor. Kendiliğinden gidiyor. Veya bir bir şeyi oradan çekiyorsunuz. Yani paralel kodlamadan söz etmiyoruz. Neden söz ediyoruz? Pardon. Tek kanallı kodlamadan söz ediyoruz. Ve bu kodlama aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya. Kısa süreli belli. Burada artık sınıflandırılmış akustik ve görsel analizi yapılmış bütün var ve buradaki bilgi odaklanmış, dikkat altında orada duruyor. Siz dikkatle o sisteme getirdiğiniz bilgileri farkındasınız ve onlar sizin dikkatinde. Yani şu anda bana dikkat ettiğiniz gibi. Orası bilinç alanı. Yani sizin bilinçli olduğunuz alan orası. Kısa süreli belli. Zaten dikkat farkındalık ve bilinç birbirleriyle çok yakından ilişkili kelimeler. Burada anlık bellekten söz ediyoruz ve birinci bellekten söz ediyoruz. Yani orada durduğu süreci o bellek primary. Yani herhangi bir üzerinde özümseyici işlem yapılmamış olduğu haliyle tutulan bir bellekten söz ediyoruz. Süresi iki saniyeyi iki saniyeyi kullanmıştık, iki saniyeyi gördük değil mi daha önce? İki saniye ile otuz dakika arası ama bu bu otuz dakikayı bir mertebe olarak düşüneceksiniz. Bu görevin türüne göre daha kısa olabilir, daha uzun olabilir vesaire ama böyle bir mertebe artık saniyelerden dakikalara gelmiş oluyoruz. Şurası çok önemli. Şimdi o deneyimin yani o bilginin ...orada kalmasını, yani kısa süreli bellekte kalmasını nasıl sağlarsınız? Tekrarlayarak. Tekrarlayıcı temrin. Siz eğer bir bilginin... ...kısa süreli bellekte kalmasını sağlamak istiyorsanız... ...tekrarlarsınız bilgiyi. Yani bir telefon numarasını şuradan okudunuz... Yan odada telefonunuz oraya gidinceye kadar tekrarlarsınız. Çevirdikten sonra da unutursunuz. Diyelim birisi siz telefonu açtınız. Sayılarla ilgili bir şey söyleyeceksiniz karşı tarafa. Karşı taraf sizden önce sayılarla bir şey ilgili bir şey söylerse hop sizin aklınızdaki genellikle gider. Tekrarlayıcı temrin esasında ezber öğrenmedir. Yani çocuklar tekrarlayarak bir şeyi öğrendiği zaman, yani tekrarlayarak derken sadece tekrarlayarak öğrendiği zaman bu bir ezberleme haline döner. Ve ezberlenen şeyde bir sürü özellikleri vardır biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi baştan başlayarak gelir. Ortadan başlatırsanız hayır onu bulamazsınız. Bu böyle bir Üstelik bunun kapasitesi çok sınırlıdır. 7 artı eksi 2 birim. Bu da demektir ki yani siz o bilinçli o şey var ya o kısa süreli belleğin bilinçli alanı. Orada sormeli bir şey tutabilirsiniz yani. ya her şeyi dolduramazsınız. Ne olur eğer doldurmaya kalktığınız zaman bazı şeyleri sistem atmaya başlar. Hani var ya Üst üste üst üste hani sınavlardan önce cramming yapıyorsunuz ya üst üste üst üste bir sürü şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. O bir taraftan gire öbür taraftan çıkar. Çünkü o sırada siz bilinçli çalışıyorsunuz, hızla çalışmaya çalışıyorsunuz. Ne oluyor? Sistem ancak belli bir şey tutabiliyor. Belli bir şey tutabildiği için bir taraftan da atar, yer açar. Fakat Allah'tan ki bu sistem o kadar akıllı bir sistem ki zaten doğa bunu oluştururken her şeyi burada tutsun diye yapmamış. O bir avans yeri diyor ki bak ben bunu buraya getirdim sana daha uzun bir süre tutacağım diyor. Hani bu bilgi sana lazım değilse tekrarla sonradan tekrar bir sonucu da hemen unutursun diyor. Ama yok eğer bu bilgi sana lazımsa diyor o zaman mnemonik stratejiler kullanarak bilgiyi özümseyerek uzun süreli belleğe atmak. Şimdi ne oluyor? Burada uyarıcılar bunu özümseyerek yani minemonik stratejiler kullanarak alıyor, buraya atıyor. Fakat buraya atabilmesi için önce özümsemede kullanacağı bilgileri uzun süreli bellekten buraya çağırıyor. Bu işi yapmada kullanacağı kural ve stratejileri buraya çağırıyor burada bunları bir özümseme işlemine tabi tutuyor ve uzun süreli belliye atıyor. Yani demek ki belliye atmak için iki yol var. 2 ana yol var. Bir, tekrarlayıcı temrin. Kötü bir şey. Tekrarladığınız sürece orada duruyor. Hiç efektif bir şey değil. İkincisi, özümseyici temrin. Mnemonik stratejileri kullanmanız için birilerinin size bunu öğretmesi gerekmiyor. Siz öğrenmeden de kendi deneyimlerinizle ...eğer bir şey görüntüsü yerse, onu görsel olarak asimile edebileceğinizi... ...birbirini izliyorsa zincirler halinde, belli yerler halinde kodlayabileceğinizi... ...seslendirerek yani sesle eşleştirerek kodlandıracağınızı bilirsiniz... ...ve bunları da normal hayatınızda kullanırsınız. Her türlü durumda efektif bir biçimde bilgileri akılda tutabilmemiz için onun özümsenmesi, bunun çok daha üst düzey şeysi, mevcut bilgilerle bütünleştirilmesi gerekiyor. Ancak o zaman o sizin bilginin halini alıyor. Şimdi geldik bütün bunlardan sonra uzun süreli belliye. Şimdi Freud bilinç dışı lafını ettiği zaman, demin de söylemiş olduğum gibi, işte bir yerlerde bir şey, işte bilinçaltı altı dürtü ve güdülerin filan hikayeleri. Öyle. Ama şimdi biz biliyoruz ki bu bilinç dışı veya bilinçaltı, bilinçaltını ben kullanmıyorum. Çünkü bilinçaltı denince hep insanın hakkında Freud filan geliyor. Bilinç dışı lafını kullanıyorum. Esasında bütün bir uzun süreli bellek esasında bilinçtir. E bakalım, girdi nasılmış akustik, fonetik, sözel ve görsel. Yani bunlar zaten kısa süreli bellekte olan şey ve buradan buraya geliyor. Peki burada nasıl kodlanıyor? Yine sözel olarak kodlanıyor önermesel, propositional olarak kullanıyor. Anlamsal olarak kodlanıyor ve analojik olarak kullanıyor. Nasıl iş bilgi işlemleniyor? Özümseyerek kodluyor. Uzun süreli bellekte. Peki bilgi nasıl sunduyor? Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya. Nasıl bir analiz, anlamsal, özümsenmiş, zenginleştirilmiş ve düzenlenmiş? Yani biz bir bilgiyi uzun süreli belleğe atmaya becerdiğimiz noktada o bellek orada aynı haliyle kalmıyor yıllar içerisinde. Bir değişime uğruyor. Zenginleştiriliyor, düzenleniyor, güncelleniyor vesaire. Nasıl bir dikkat durmuş söz konusu? Şu anda üzerinde durduğum olaylar için odaklanmış dikkat, yeni olaylar için pasif dikkat, aşırı öğrenilmiş olaylar için otomatik süreçler. Peki burada bilinç nasıl? Şu anda bilincimde olduğum olaylar için bilinçsiz, bilinçli, bilinçli. duyusal bellekle uzun süreli bellek arasındaki ilişkiler açısından bilinç öncesi, bütün diğer her şey açısından bilinçtir. Burada nasıl deneyimler var? İkinci bellek deneyimi var. Birinci neydi? Kendi halinde. Öğrenildiği halde duran bellek. Eğer siz onu özümsüyorsanız bu ikinci bellek haline geçiyor. Ki buraya geldiği zaman zaten özümsenmiş oluyor. Anısal, imgesel ve anlamsal bellekler. Deneyimin süresi çok uzun. Kuramsal olarak sonsuz. Kuramsal olarak sonsuz. Bunu nereden tahmin ediyorsunuz? Şimdi diyorsunuz bir bilgi size soruyorlar, hatırlayamıyorsunuz. Ya hatırlamıyorsunuz. Yok, yok. Sonra bir zaman sonra bir yerde bir şeyle karşılaştınız hop geri gelip. Bu sizi şunu gösteriyor ki esasında o orada bir yerde duruyormuş. Bu bilgiler yıllar sonra hatırlanabilen şeylerin de söz konusu olduğu zaman bu bilgiler bize gösteriyor ki olasılıkla uzun süreli belleğin süresi kuramsal olarak sonsuz. Sınırı çok büyük. Bilinen bir sınırı yok. Duysal belleğin belli bir şeysi vardı. Kısa süreli belleğin bütün küçük şeyi vardı. Ama uzun süreli belleğin bilinen sınırı yok. Çünkü o yüzden o laflar ediliyor. İşte efendim biz zihnimizin, beynimizin ancak yüzde altmışını, yüzde kırkını, yüzde bilmem kaçını kullanıyoruz. Lafları o yüzden ediliyor. Kapasite artırılabilir çeşitli işlemler yaparak kapasiteyi artırabilirsiniz. Kısaca temel işleri özümseyerek kodlama, deneyimi koruma, deneyimi değiştirme ve tabii örüntü almayı. Peki. Şimdi zihnin çeşitli halleri. Zihnin çeşitli halleri. Hallerinden bir tanesi. Bu, libenin, libetin bir deneyi. Şimdi deneklere deniyor ki, bak diyor, şimdi sana bir top vereceğim eline. Bu topu diyor, istediğin zaman sık diyor. Sıktığın zaman da diyor, bana söyleyebilmek için karşıda saatle ona bak söyle diyor, ona göre bana şey yaparsın. Şimdi biz insan olarak ne zannediyoruz? Biz işte bir şeylere karar veriyoruz, karar verdikten sonra yapıyoruz. Değil mi? Karar verdikten sonra yapıyoruz. Ama görüyorsunuz ki esasında beyindeki bu elektriksel dalgalanma, bu davranışla ilgili olan Ondan çok önce başlıyor. 550 milisaniye önce başlıyor. Yani beyin davranışı yapmaya siz onu ben şimdi canım istiyor sıkacağım demenizden çok önce yapmaya başlıyor. Yani hani biz zannediyoruz ya işte karar verdim yaptım plan var ya arkada birileri buna çok önceden karar veriyor. Bu anlaşılması biraz zor. Zaman da azaldığı için bunun içine girmeyeceğim. Bu da beynin bir enteresan hali. Şimdi biz örtük bellek denen şeyi zaten biliyoruz. Örtük bellek denen şey ne? Kişinin farkında olmadan öğrendiği ve dolayısıyla belleğe attığı türden şeyler... Procedural şeyler böyle, primingler böyle, conditioning böyle, asosyatif olmayan öğrenmeler böyle. Ve bunlar de meydana geliyor? Beynin alt katmanlarında, basar ganglionlarda meydana geliyor. Hani, Halbuki şimdiye kadar bahsettiğimiz şeylerin büyük çoğunluğu kortikal olaylarken bu çok daha önce oluyor. Şimdi biz bir şeyi hatırladığımız zaman bir şeyi hatırladığımız zaman ki hemen şunu geçen derslerimizden birisi bir edebiyatçının sırf düşünerek ortaya koyduğu şeyin ne kadar doğru olduğunu o zaman da düşünmüştük ama şimdi bir kere daha onu hatırlıyorum. Bakın şimdi siz bir şeyi öğrendik ve belleğe attıktan sonra onu hatırladığınız zaman Çoğu durumda bilgileri doğrudan hatırlamayız. Var olan bilgilerden dolaylı olarak çıkarırız. Depolanmış bilgiden çıkarırız, bellek ötesi bilgiden çıkarırız, neden sonuç ilişkilerinden çıkarırız. Grup... Ha, o grupta olduğunda böyle böyle olması lazım. Yani hatırlamıyorsunuz ama tahminen bir çıkarsama yapıyorsunuz. Zamansa o devirde olduğuna göre şöyle şöyle olması lazım. Ha, o zaman onun bu olması lazım Plan yapıyorsunuz. Yersel çıkarsamalar ve semantik çıkarsamalar yapıyorsunuz, bu bir. Yani çoğu durumda bilgiyi hatırlamıyorsunuz. Bir şeylerden çıkararak hatırlıyorsunuz. İkincisi, bellek dinamik orada durmuyor. Yani hipokampus konsolide etti, attı beynin içerisine bir yere, ne yapıyor? Siz onu gayet iyi biliyorsunuz psikoloji derslerinizden. Keskin haklar törpüleniyor. Özel hatlar daha da keskin hale geliyor. Yeniden yapılandırılıyor ve güncelleşiyor. Yani siz geceleri yattığınızda zaman şimdi ben bunu eskiden notunun şu olduğunu zannediyordum. Herhalde hayır o notu o değilmiş buymuş tamam şimdi onu sildim bunu yaptım mı yapıyorsunuz? Hayır yapmıyorsunuz. Geride zihin bunu kendiliğinden yapıyor. Yeni bir öğrenme yapıldıktan sonra bilgi öğrenilmiş olanların ötesinde oluyor. Yani daha önceki bilgilerle bütünleşiyor şemalar kullanılarak eski, eksik bilgiler tamamlanıyor olasılıklar değerlendiriliyor akla yakın yorumlar yapılıyor. Yani o zaman bu bellek dediğimiz şey uzun süreli bellekteki veya o bilgi o başta öğrendi, öğrendiğiniz şeyden çok çok uzaklaşabiliyor. Şimdi şöyle bir şey şimdi bu üst bellek diye bir olaya gel. Şimdi yakında olanlar çok basitti. Şimdi daha karmaşık bir işe geldim. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Tepkinin doğru veya yanlış olması. Yani yap bir şey bir şeyi hatırladı veya hatırlamadı meselesi. Doğru hatırlayabilir. Yani tepki doğru olabilir, yanlış olabilir. Bir de deneye sorarsınız. Yani tepkinin doğruluk derecesini. O da... Yaptığım şey doğrudur diyebilir. Yaptığım şey yanlıştır diyebilir. Kararsız kalabilir. Bakın şimdi burada şöyle şeyler var. Hepsi de girmeyelim. Yani kişi doğru yaptığını bilir. Kişi doğru yaptığını bilmeyebilir. Kişi doğru yapar fakat yanlış yaptığını zanneder. Yanlış yapar veya doğru yaptığını zanneder. Yani... Kişinin gerçekten yaptığıyla onun daha sonra hatırladığı arasında fark olabilir. Şimdi bütün bu lafları düşündüğünüz zaman ya bunu kim kontrol ediyor diyorsunuz. Yani demek ki ben kim karar veriyor bir şeyi bu bilgiyi seçip seçmeyeceğime veya hangi sırada yapacağıma, nasıl birleştireceğime, nasıl düzgünleştireceğime, nasıl yapılandıracağıma kim karar veriyor? ...ve ben bildiğimi biliyorum, bildiğimi bilmediğimi bilmiyorum vesaire gibi durumlar ortaya çıkıyor. Demek ki bu işlerin organize olabilmesi için... ...bu zihin içerisinde olan bu karmançı olan işleri organize olabilmesi için... ...bir üst sistem lazım. Yani bu üst sistem sürecin farkında olması lazım. Sistemin farkında olması lazım. Ve bilginin farkında olması lazım. Bildiğini biliyor, bildiğini bilmiyor... Bilmediğini biliyor, bilmediğini bilmiyor. Değil mi? Yani bu lafları etmek için e, oturup deney yapmaya gerek yok. Adamlar bu lafları etmişler. Ne dedik? Ya esasında bizim bilim olarak söylediğimiz her şey, her şey söylenmiş daha önce. İşte bunu da Yunus Emre söylemiş. Bir ben var bende benden içeriye. Yani o tersten düşünecek olursanız demek ki o en üstte bütün her şeyi şey yapan, en üstte derken en içte tabii ki kontrol eden bir şey var. Bunlar iki isim altında şey yapılıyor. Birisine executive functions deniyor ki bu terim neuropsikoloji literatüründe keşfedilmiş olan bir terimdir. Bütün bunları içeren bir şeydir, bir şeydir yönetici işlevler. Kısaca bir amaca ulaşmak için uygun problem çözme kurulumunun korunmasıdır. Diğeri ise üst biliş, metacognition. Bu ise deneysel psikoloji içerisinde keşfedilmiş olan bir olaydır. Bu da da zihinsel süreçlerin bütün zihinsel işlemleri izlediği, denetlediği ve yönettiği söylenmiştir. Ve böyle de bir sürü deney vardır. Şimdi o zaman ne yaptık? İnsan zihninin de en basitten en yukarıya doğru nasıl bileşenleri olduğu üzerinde durduk, beynin de ne olduğunu işe üzerinde durduk. İşte bizim bir zihin-beyin sorunumuz vardı. Zaten bilimsel neurobilim o olaydı ve biz artık biliyoruz ki bu ikisi de birer entite. Yani tıp doktorlarının eskiden düşündüğü gibi her şey beden veya beyin değil. Veyahut da düşündüğü gibi her şey zihin değil. İkisi de var ama ikisi birbirini etkiliyor. İşte bilimsel nörobilim denen şey psikofizik etkileşimselcilikle çok yakından bağlantılı olan bir şeydir. Ve o psikolojinin geldiği noktanın biliş beyin olduğunu psikolojinin öyküsünde söylemiştik. Kısaca özetleyerek bitirecek olursak. Ne var şimdi o bilişte ve aynı zamanda beyinde? Beyindeyi geçen hafta 15 gün önce görmüştük. Şimdi bilişi de gördük nasıl çalıştığını. Demek ki yukarıdan aşağı ve aynı zamanda da aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen işlemleme gerçekleşiyor. Birim anda bu işlemleme beyni seçici bir biçimde yayılmış paralel sistemler üstünden işliyor. O görsel korteksi falan hatırlayın 15 gün önceki. Ve bu iki varlığın ana özelliği gösterdiği hiper, ana özellik ne? Hiper senkronizasyon. Yani beyin öyle bir şey ki dozunda bir senkronizasyon içerisinde çalışıyor. Bütün şeyler işte aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı paralel işleyen bu hatlar, uykuda da işlemeye devam eden bu hatlar beynin hiper senkronizasyon içerisinde çalışmasını gösteriyor. Tam dozda bir senkronizasyon. Çünkü daha da hiperi bildiğimiz sarı hastalığı. Yani beynin, bütün beynin böyle senkron bir biçimde çalışması biliyorsunuz ki sarının belirtilerinden bir tanesi. Ve böylece zihni de bitirmiş olduk. İlginiz için teşekkürlerimle ve 2016'da sizlere sağlık. Her şeyin başı sağlık Arkasından mutluluk demiyorum, başarı. Çünkü başarı esasında... Mutluluğun çok önemli ögelerinden başarı, bir tanem. Sağlıklıysanız, başarılıysanız mutlusunuz. Dolayısıyla size önce sağlık, sonra başarı, sonra mutluluk diliyorum. O yüzden hepimizin yeni gününü kutluyorum.